Ali Hoşafçı'nın yazmış olduğu Selefiler ve Tasavvufçuların Görüşleri isimli kitabına Orhan Kurugöllü Hoca'nın vermiş olduğu reddiyeyi nakledeceğiz ve bugün Fatıma binti Esed radıyallahu anh'ın defni ile ilgili rivayeti konuşacağız. Fatıma binti Esed radıyallahu anha vefat edince defnedilirken Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın kabre girip yatarak dua ettiği duasında peygamberinin ve benden önceki enbiya'nın hakkı için dediği rivayet. Yani bu söz konusu rivayette Fatıma binti Esed radıyallahu anha vefat ediyor. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam kabrin içerisine girip uzanıyor ve Fatıma binti Kaysa dua ediyor ve diyor ki, bu duasında peygamberinin yani kendisinin ve benden önceki enbiyanın hakkı için diye Aleyhisselatü ve Vesselam'ın ona dua ettiği ile ilgili rivayet. Birincisi, rivayet münkerdir. Rivayet münkerdir. Gayrı meşru olduğu ve caiz olmadığı söylenen bir uygulamanın meşru ve caiz olduğuna dair asla hüccet olmaz. Yani rivayetin kendisi münker olduğu gibi hem münkerdir hem de gayrı meşru olan bir e, davranışın, bir uygulamanın delili olarak gösterilmektedir. Dolayısıyla münkerdir. Rivayetin ravilerinden Rav bin Salah'ın zayıf olduğunu belirten İbni Hadi hadislerinin bazılarında nekaret yani münkerlik olduğunu ifade etmiştir. Yani İbni Hadi rahimellah Rav bin Salah'ın zayıf olduğunu, münker olduğunu e, rivayet ettiği hadislerin bazılarında Münkerlik vardır demektedir. Bunu İbn Adi Kamil fi Duafa isimli eserinde söylemiş, yine Vehbi Mizanul İtidal isimli eserinde. İbri Yunus ondan münker hadisler rivayet edildiğini kimden? Rabbin Salah'tan münker hadisler rivayet edildiğini söylemekte, Darakutni onun için zayıftır demekte, i̇bn Makula da onu zayıf saydıklarını ifade etmektedir. Bunlar i̇bn Hacer'in lisan Mizan isimli eserinde geçmekte bu ifadeler. Hali bu olan Rav bin Salah'ın hadisi zayıf olur yani Ravinin kendisi zayıf Hele bir de bu rivayetteki gibi teferrud etmiş tek başına kalmışsa zeherin de ifade ettiği gibi buna münker denir kendisi zayıf ve bu demin aktarılan haberde de ravi olarak da tek kaldığı için yani teferrüt ederek tek başına kaldığı için Dolayısıyla Zhebin, İmam Zehebi Rahimahullah'ın da ifade ettiği gibi buna münker denir. Sufyan-ı Sevri gibi bir imamın ashabından ravh dışında mutlak olarak hiç kimsenin bunu rivayet etmemesi tek başına bile bu hadise şüpheyle bakmaya yeter de artar bile. Yani bu kişi Sufyan-ı Sevri'nin ashabındandır. Ancak şüphes Sevri'nin ashabından olan, talebelerinden olan hiç kimse böyle bir rivayette bulunmamış dolayısıyla kendisi teferrüt ederek tek başına kalmıştır ve bu da bu tek başına kalış ve zayıf oluşu bu hadise şüpheyle bakmaya yeter ve artar bile hatta İmam-ı Müslim'in Sahih'in mukaddime mukaddimesinde ifade ettiği gibi bu durumdaki bir kişinin rivayet ettiği hadisi kabul etmek caiz değildir. İmam Müslim rahimehullah Sahih'in mukaddimesinde bu ifadelerde bulunarak diyor ki böyle bir kimsenin rivayet ettiği hadisi kabul etmek caiz olmaz. Hadisi rivayet eden Taberani'nin Asım'dan, Sufyan'dan başkası rivayet etmedi. Ondan rivayette ise Ravh bin Salah tek kalmıştır. Sözü de buna işaret etmektedir. Taberani bunu evsatta söylemiş. Yine Heysemi Mecmu'ul Vahri'nde ifade etmiş. Buna hadisi rivayet eden başka bir isim olan Ebu Nuaym da işaret etmekte. Asım ve Sevri'nin hadislerinden gariptir. Rahb bin Salah'ın tek kalarak rivayet ettiği hadisten başka bu hadisi yazmadık demektedir. Rahb bin Salah'ın tek kalarak dikkat ediniz. Rahb bin Salah'ın tek kalarak rivayet ettiği hadisten başka bu hadisi yazmadık demektedir Ebu Nuhaym Hilyatul Evliya isimli eserinde. Haysemi'de hadiste Rahubin Salah vardır. İbn Hibban ve Hakim onu sika olarak görmektedir. Onu sika olan, e, olarak gören kim? İbn Hibban ve Hakim onu sika olarak görmektedir ama onda zayıflık vardır. Diğer ravileri ise sahihin ricalindendir diyerek zayıflık olduğunu beyan ettiği revhan teferrüt ettiği bu rivayetin zayıflığına işaret etmektedir. Yani bunu Heyse-i Mecmur de ifade ediyor. Diyor ki Rah bin Salah vardır diyor ravilerde. İbn Hibban ve Hâkim onu sika olarak görmektedir diye ifade ediyor. Ancak onda zayıflık vardır diye ekliyor. Diğer ravileri ise sahihin bir diyerek zayıflık olduğunu beyan ettiği Ravhan, Ravhan kendisinin zayıf olduğunu, teferrüt ettiği bu rivayetin zayıflığına işaret etmektedir. Yani tek kaldığı fazlalığın zayıflığına da işaret etmektedir. Tabi tekrar hatırlayalım Fatıma binti Esed radiyallahu anh'ın vefat et, e, etmesiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun kabrine girip yatıyor ve bu e, kabirdeyken diyor ki Ya Rabbi e, Nebi'nin ve e, benden önceki Enbiya'nın hakkı için diyerek ona dua ettiğiyle ilgili rivayetin etrafında dönmekteyiz. İmamlar ha. arasında Aksi söylenirken, imamlar arasında aksi söylenirken i̇bn Hibban ve hakimin revh sika olarak görmelerine ise değil böyle bir durumda cerhin mübhem olması halinde bile itibar edilmez. Hakimin ve i̇bn Hibban'ın bu konudaki tesahhülleri, yani gevşeklikleri zaten meşhur bir şeydir. Evet İbn Hibban onu sikatında zikretmiş olabilir. Ancak onun bu konudaki metodu zaten hakkında cerh olduğunu bilmediği kimseleri sikatta zikretmektedir. Zikretmektir. Kimin? İbn Hibban hakkında cerh olduğunu yani hakkında yaralama olduğu veya olumsuz söz söylendiği söylenen raviler hakkında bir malumatı yoksa bu konuda onları Sika'dan saymak onun bu konudaki metodudur. Zaten İbn Hacer'de, lisanda İbn Hibban'ın bu şazlığını reddetmektedir. Hasıl hadis ravilerinden Rav bin Salah'ın zayıf olması, üstüne bir de teferrud etmesi ilaveten sufyanın ashabından hiç kimsenin rivayet etmemesi, dolayısıyla zayıf ve münkerdir. Allah'ın dininde delil olamaz. Hadis ravilerinden, Rav bin Salah'ın zayıf olması, üstüne bir de teferrüd etmesi, ilaveten sufyanın ashabından hiç kimsenin rivayet etmemesi, e, sebebiyle hadis zayıf ve münkerdir. Allah'ın dininde delil olamaz. İkincisi, Hoşafçı, Sayfa 169'da Elbani'den, Darakutni hadisin zayıf olduğunu söyler, dediğini aktarmaktadır. Hoşafçı, Sayfa 169'da, Elbani'den, Darakutni hadisin zayıf olduğunu söyler, dediğini aktarmaktadır. Halbuki Elbani böyle bir şey, Söylememektedir. Hoşafçı mevcut Arapça bilgisiyle Elbani'nin Rav, Rav bin Salah için Darakutni dedi ki hadiste zayıftır ibaresini. Dikkat ediniz. Hoşafçı mevcut Arapça bilgisiyle Elbani'nin Rav bin Salah için Darakutni dedi ki hadiste zayıftır. İbaresini, Darakutni dedi ki hadis zayıftır. Yani, lafız değişiyor. Elbani'yi kastederek, hoşafçı diyor ki, Elbani'nin Rahv Salah için, Darakutni dedi ki, hadis de zayıftır. Hadis de zayıftır. İbaresini, Darakutni dedi ki, hadis zayıftır. Olarak anlamakta yanlış anladığı bu söze sayfa 172'de akıllara ziyan şu ifadelerle cevap vermeye çalışmaktadır. İbni Adi ile Darakutni sadece şu isnatta geçen bir ravi için zayıftır dediler. Dikkat ediniz sayfa 172'de diyor ki İbni Adi ile Darakutni. Sadece şu isnatta geçen bir ravi için zayıftır dediler. Ravi bu rivayette olması bakımından zayıftır demedikleri gibi ravi, bu rivayette olması bakımından zayıftır demedikleri gibi bu rivayet için de zayıftır demediler. Allah'a emanetler. Dolayısıyla şu iki imamın bu isnatla alakalı olmaksızın, üzerinde konuşulan ravi hakkındaki hükümlerinden kalkarak saadetinde olduğumuz isnada zayıflık damgası vurmak ehli olmayanlarca yapılan yeni bir şeydir demekte de Ali Hoşafçı. Biz gerçekten merak ediyoruz. Acaba Hoşafçı bu söylediklerine hakikaten ikna olmuş mu? Yoksa tekerlemeler ile okuyucunun kafasını mı karıştırmaya çalışıyor? İsnatta geçen bir ravi için zayıftır demek İsnat zayıftır demektir. İsnatta geçen demin yukarıda Hoşafçı'nın söylediği gibi burada tabi ilim ehlini suçlayarak kendine göre bir demagoji ile savunma içerisine girmekte ancak İsnatta geçen bir ravi için zayıftır demek. Yani bir e, hadisin e, rivayet zinciri içerisinde bulunan ravilerinden birisi için zayıftır demek. İsnat zayıftır manasına gelmekte. Ravi bu rivayette olması bakımından zayıftır demedikleri gibi, Ravi bu rivayette olması bakımından, zayıftır demedikleri gibi sözü ne demektir ve neye delalet eder anlayan varsa bize de anlatsın demekten başka yolda bulamamaktayız. Yani burada ne kastedildiğini, kelimenin tam olarak neyi ifade ettiğini veya bunun e, illetinin ne olduğunu gerçekten biz anlamadık, anlayan varsa anlatsın diye sormaktayız. Bu rivayet için zayıftır demediler. Elbani zaten böyle bir şey iddia etmiyor. Sen mevcut Arapça bilginle o kadar anlamışsın diyebiliyoruz hoşafçıya. Bir rivayete zayıf diyebilmek için ravilerini cerh eden imamların bu cerh edici sözlerinin o isnatla alakalı olmasının gerekliliğini söylemek ancak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 bağlantı kurarak oraya hasretmek sadece hoşafçı gibi birisinin yapabileceği bir şeydir. Alimler yüzyıllardan beri içinde imamlar tarafından cerh edilmiş raviler bulunan isnatları o radiler hakkında söylenilen sözleri o isnatla ilgili olup olmadığına bakmadan zayıf atmaktadırlar yani Ravi'nin durumuna bakarak efendim onun rivayet ettiği şeye değil, Ravi'nin bizzat yani o rical ilmi dediğimiz, cerve ve tadil ilmi dediğimiz e, metotta, usulde o kişinin onunla ilgili e, söz söylenirken yüzyıllardan beri ilim ehlimiz cerh edilmiş raviler bulunan isnapları o raviler hakkında söylenen sözleri, o isnatla ilgili olup olmadığına bakmadan zayıflatmaktadırlar. Cerh, tadil ve tahriş kitapları bunun örnekleriyle doludur. Başka ne yapacaklardı ki, o ravi hakkındaki bu sözler, şu isnatla mı alakalıdır acaba diye rüyaya mı yatacaklardı? Yani o kişinin durumunu cerh etmek için, Cerh ve tadil kitaplarımız bununla ilgili e, dop doludur. Ancak onun durumunu, Ravi'nin durumunu cerh ve tadil etmek için acaba hangi isnatla ilgili bunu söylemiş, ha burada bunun bu sözü alınır, burada alınmaz gibi bir rüyaya mı yatmaları gerekiyordu diye soruyoruz. Sayfa, sayfa 170'te diyor ki, Bu hadisi rivayet edenler, hakim müstedrekinde sahihtir dedi bu hadisi rivayet edenler hakim müstedrekinde sahihtir dedi. Ayrıca İbni Abdülber ve İbni Ebu Şeybe sahih demişlerdir diyor sayfa 170'te Hoşafçı. Zat ile tevessülün meşru olduğunu ıspatlamaya çalışan Hoşafçı herhangi bir kaynak zikretmeye bile tenezzül etmediği bu iddia ile okuyucuya telbis yapmakta daha Türkçe bir ifadeyle sahtekarlık yaparak gayri meşru yollara tevessül etmektedir. Yani bizim zat ile tevesülün savunucusu olan Ali Hoşafçı telbis yap yapmaya çalışarak daha anlaşılır bir ifadeyle sahtekarlık yaparak bu sefer gayr-ı meşru yollara zat ile tevessüle değil sahtekarlık ile tevessüle baş vurmaktadır. Hakimin müstedrekte rivayet ettiği ve İbni Abdilber'in istiafta naklettiği rivayetlerde nizaya konu olan Nebi'nin ve benden önceki enbiyanın hakkı için ifadesi yok ki hani demin yukarıda dedi ya, hakim müstedrekinde sahihtir dedi, Abdülber ve İbni Ebu Şeybe bunun sahih olduğunu söylüyorlar diye bir iddiada bulundu ve bu anlamda da bizim bu sahtekarlık var bu işin içerisinde telbis var dediğimiz ee, sözün sebebi ise hakimin müstedrekte rivayet ettiği ve İbni Abdülber'in istihaftan naklettiği rivayetlerde Az önce bahsi geçen Allah Azze ve Selam'ın şöyle bir dua etmesi yoktur, Nebi'nin ve benden önceki Embiyanın hakkı için ifadesi yoktur. Hakim Müstedrek, 3. Cilt 108. Sayfa İbn Abdülber İsti'ab 4 bölü 1891'de bunun bu ifade ile bu ifade ile olmadığını yani Nebi'nin ve benden önceki Enbiya'nın hakkı için ifadesinin olmadığı bakılırsa görülecektir. Hoşafçı neden okuyucuyu kandırmaya çalışıyor? Ayrıca kaynağını göstermediği için İbni Ebi Şeybe'nin bu hadisi nerede rivayet edip nerede sahiptir dediğini bulamadık. Dikkat ederseniz hakimin müstedreini müstsubs sedreinde sahih olduğunu söylüyor. Ayrıca İbn Abdülber için bunu söylüyor. Biz de gerçekten hakimin müstedrekinde numarasını vererek söyledik. İbn Abdülber'in istihadımda yine numarasını vererek söyledik. Ancak İbn Ebu Şeybe de bunun sahih olduğunu söylüyor diyor. Ancak biz İbn Ebu Şeybe'nin bu hadisin nerede rivayet edip nerede sahihtir dediğini Bulamadık. <Gülüyor> Hoşafçı bu sözüyle imamı ve kaynağı olan Kevseri ve Alevi Maliki'yi de sahtekarlık konusunda, konusunda geride bırakmıştır. Yani sahtekarlık konusunda daha ileri derecede olmuş daha ileri bir yol tutmuş daha bir efendim Kevseri ve Alevi Maliki'yi geride bırakmış onlardan önde bir noktada durmaktadır. Zira bu kadarını onlar bile söylememektedirler. Kevseri'nin makalatı Alevi Maliki'nin mefahiminde Onların bu kadarını söylemediğini görebiliriz. Sayfa 170'te ve devamında şöyle diyor bu şafçı. Ondaki zayıflık hafiftir. Ondaki zayıflık hafiftir. İmamların onun hakkındaki ifadelerinden bu anlaşılıyor. Demin ismini zikrettiğimiz ve zayıf dediğimiz veya birçok eee Birçok ilim ehlinin onunla ilgili, az önce Rahb bin Salah'la ilgili söylediği sözlerle alakalı, onu cerh ettiklerini münker olduğunu, ondan zayıf alınamayaca hadis alınamayacağını vs. bunları saydık. Bunun üzerine sayfa 170'te diyor ki, O şafçı, ondaki zayıflık hafiftir. İmamların onun hakkındaki ifadelerinden bu anlaşılıyor. Ben böyle anlamadım. İmamların onun hakkındaki ifadelerinden, ondaki zayıflığın zayıf e, e, zayıflığın hafif olduğunu ben anlamadım ancak kendisi sayfa 170'te diyor ki onun zayıflığı hafiftir diyor ve devamla diyor ki öyleyse hadis hasendir yani aynı şuna benziyor yani ben birinize diyorum ki e, mesela siz bana gelip soruyorsunuz diyorsunuz ki falanca adam nasıldır ben de diyorum ki o diyorum az yalan söyler yani yalan söyler de böyle az yalancıdır şimdi onunla ilgili siz nasıl bir kanaat oluşur sizde yani bu şu mu demektir yani onunla ilgili az yalancıdır demek efendime söyleyeyim ya da ondaki bazı olumsuz fiilleri ifade etmem ya çok değilmiş ya o, o yüzden bu adama itibar edilir diyebilir miyiz aslında burada ben onda e, bir olumsuzluğu ifade ediyorum Kendisi de imamların bu kadar sözünün üzerine, bu kadar sözünün üzerine, efendim, ondaki zayıflık hafiftir. İmamların sözlerinden bu anlaşılıyor. Dolayısıyla, dolayısıyla, hadis hasendir. Hatta İbni Hibba'nın şartına göre sahiptir. Böyle bir Ravi'nin rivayeti hasen olur. Öyleyse Rabinizin rivayeti cumhura göre hasen, dikkat edin, Öyleyse Rabimizin rivayeti Cumhur'a göre Hasan İbni Hibban ve Hakim'e göre sahihtir. Kendi kendine bir yol çizdi ve bu çizdiği yolda, bu usulde böyle bir noktaya geldi ki Rabi ile ilgili dedi ki hafif bir zayıflığı var. Dolayısıyla o zaman bunun zayıflığı hafifse ben ilk defa işitiyorum böyle bir cerh ve usulünü diyeyim ilk defa görüyorum bunu Ali Hoşafçı gibi birinde diyor ki madem diyor o zayıftır o zaman onun rivayet ettiği hadis de sahih olmasa da hasen derecesine düşer diyor. Hasendir. Ha o zaman onu eleştiren onu eleştiren imamlarımızın sözlerinden yola, yola çıkarak cumhura göre cumhura göre e, hadis hasendir Hadis hasendir, İbni Hibban'ın şartına göre ise sahihtir. Böyle bir ravinin rivayeti hasen olur ve devamla, daha devam ediyor söz söylemeye. Öyleyse ravimizin rivayeti cumhura göre hasen, İbni Hibban ve hakime göre sahihtir. Yani her halukarda delildir demekte alıyor şartı. Allah'u akbar. Gerçekten ben hayretler içerisinde bunları sizle paylaşıyorum. Allah şahidimdir hayretler içerisinde. Yani bırakınız ilmi bir yol tutmayı veya yani akıl bu sözleri kaldırmıyor. Akıl e, bunu e, kabul etmiyor. Çünkü deminden beri imamların Rabi ile ilgili, Rab bin ilgili neler söylediklerini ve e, İbni Adi'nin hadislerinin bazılarında münkerlik olduğunu ifade etmesi. Dikkat ediniz. Hatırlayalım ne denmişti onunla ilgili, rahub Salah'la ilgili. Hadislerinin bazılarında münkerlik var diyor. İbni Yunus ondan münker hadisler rivayet edildiğini söylemekte. Darakutni onun için zayıftır demekte. İbn Makula da onu zayıf saydıklarını ifade etmekte. Hadi bu. Ve ee, İmam-ı Zeheb rahimahullah, rahimahullah ona münker olduğunu söylemesi ve buna benzer daha birçok yine i̇mam Müslim'in sahih mukaddimesinde ifade ettiği gibi bu durumdaki bir kişinin rivayet ettiği hadis kabul, hadisi kabul etmek caiz değildir. Dedikleri şahısla alakalı olarak ve bu rivayetle ilgili olarak diyor ki imamların sözlerinden anlaşıldığı kadarıyla diyor ondaki zayıflık hafiftir. Bundan nasıl hafiflik anladınız? Ve diyor ki, demin sizinle paylaştığım gibi, öyleyse hadis, hasen derecesindedir. Hatta İbn Hibba'nın şartına göre sahihtir. Böyle bir ravinin rivayeti hasen olur. Öyleyse, ravimizin rivayeti cumhura göre, cumhurdan kastı az önce ismini saydığım, onu cerheden, yani raviyi cerheden, ee, ulemayı kastediyor. Cumhura göre hasen, i̇bn Hibban ve hakime göre ise sahihtir diyor. Yani her halukarda delildir diyor. Şu tenkitçilerin tenkitlerinin ve devamla diyor ki şu tenkitçilerin tenkitlerinin hafif cerh olduğu ve bunun raviyi en fazla hasenlik mertebesine düşürebileceği gösterildikten sonra bu çok bilmişçe uzatmalar hepten lüzumsuz olur. Ve bu sözlerin üzerine diyor ki, tenkitçilerin yani cerh edenlerin, az önce ismini saydığım ilim ehlinin yaptığı tenkitten öyle anlaşılmaktaki bunun Rabi'nin zayıflık derecesinin hafif olduğu, bunun da rivayetini hasenlik mertebesine düşürebileceği gösterildikten sonra artık çok konuşmanın bir anlamı yoktur demek istiyor. Yani Selefilere diyor ki niçin diyor daha hala siz kabul etmemektesiniz. Zayıfsa da hafif bir zayıflık var diyor. <gülüyor> Ve biz hayretler içerisinde diyoruz ki ondaki zayıflık hafifmiş. İmamların sözlerinden bu anlaşılıyormuş. Siz gizledinizse de biz imamların sözlerini gizlemedik ve açıkmadık. O tenkitçiler diye kastettiği imamların sözlerini açıkladık. Onlardan ne anlaşıldığı da tahassub ve hevanın gözlerini kör etmediği bütün ilim talebeleri için ortadadır. Yani, tenkitçi diye ifade ettiği, az önce ismi geçen, selefimizin, sözlerinden nakast ettikleri, tahassub ve gözleri, göz, tahassub ve hevanın gözlerini kör etmediği, bütün ilim adamları, ilim ehlimizin, ne kastettiğini anlamışlardır. Yani hakkında buna hacet bile olmadığı halde müfesser cerh bulunan yani apaçık hakkında cerh bulunan bu kişi üstüne bir de teferrüt ettiği yani tek kaldığı o e, ziyadesiyle hatta Süfyan'ın bütün yakın ashabını da geride bırakarak yani ney? Dedik ya, Süfyan'ın ashabından hiç kimse böyle bir rivayette bulunmamış dedik. İşte bu şahıs ismi geçen Rav bin Salah açıkça celh edildiği halde üstüne bir de teferrüt etti. Hatta Süfyan'ın bütün yakın ashabını da geride bırakarak ondan tek başına rivayet ettiği Rab'imizin rivayeti Cümhur'a göre hasen olur. Öyle mi? Bu olsa olsa bu senden nasibi olmadığı her satırından belli olan hevasının gözünü ve kalbini kör ettiği hoşafçının müdafa etmeye çalıştığı Habir pereflerin cumhuruna göre öyle olur. Yani burada dedi ya cumhura göre Hasan İbni Hibban'ın şartına göre sahih olur dediği, İnanınız ki biz kesinlikle tenkitçilerin tenkidinden bunu anlamayım. Süfyan'ın ashabında tek kalmış, teferrüd etmiş ve müfesser olarak Onla ilgili cer bulunan, bu kişiyle ilgili, biz, selefimizin, söylediği gibi, münker dediğini, onun münker olduğunu ve hadis alınmayacağını kabul edip, onun ancak, olsa olsa, onun rivayet ettiği, onun rivayeti, cumhura göre hasendir sözüne karşılık, biz diyoruz ki, cumhurdan burada kastettiği, tabir paretlerin cumhurudur. Heva ehli olan, heva ehli olan ve ilimden nasibi olmayan hoşafçı ve onun yolunda gidenlerin ve onların cumhurunun yanında bu hasen hükmünü kazanabilir. Ancak ehli sünnetin hadis alimlerinin selefimizin şerefli usul, e, yolunda ve usulünde bizim cumhurumuzda böyle bir anlayışın olmadığını görmekteyiz. Çünkü gerçekten bu ilimden nasibi olmayan bir kimseye, yani cerh ve tadil ilmini bilmeyen, rical ilmini bilmeyen bir kimseye bunun Rahb bin Salah'ın e, durumunu zayıf olduğunu cerh edilmiş olduğunu, müfesser olarak cerh edilmiş olduğunu, onunla ilgili, efendim, e, ilim ehlimizin neler söylediğini, hiç bilmeyen, böyle sıradan, belki namaz kılan veya aklı olan bir kimseye, onunla ilgili, efendime söyleyeyim, zayıftır dendiğini, e, i̇bn Adîn Hadin, onun hadislerinin bazılarında, nekaret var, yani münkerlik olduğunu ifade etmesi, i̇bn Yunus'un ondan münker hadisler rivayet edildiğini söylemesi ve buna benzer daha birçok ilim elimizin sözünü naklettiğimiz zaman nasıl olur da bundan hafif bir zayıflık diye bir anlam çıkartılabiliyor. Gerçekten bu olsa olsa hevaya tabi olmanın bir sonucudur. Aynı ayette Rabbimizin dediği gibi vettebiun illa zann ve ma tahwa onlar ancak zanna ve nefislerinin hevasına uymaktadırlar <gülüyor> <gülüyor> eğer onun dediği gibi bu rivayet İbn Hibban'a göre sahih ise İbn Adiyye, İbn Yunusa, Darakutniye ve İbn Makula'ya ve onun ravhı zayıfladıklarını kastettiği her göz herkese göre zayıftır. Yani biz diyoruz ki iddia ediyoruz diyoruz ki hadi senin dediğin gibi diyoruz. Ali Oşafçi'ye diyoruz ki bu rivayet İbn Hibban'a bana göre sahih olsun ki onun öyle olmadığını yukarıda ifade ettik. Hadi diyelim ki sahih olsun İbn Hibban'a bana göre sahihtir. İbn Adiye demin isimlerini saydığım İbn Adi, İbn Yunus, Darakutni ve İbn Makula'ya göre onlar da Ravhı, ismi geçen Ravi, Rabi'n Salahı zayıfladıklarını hepimiz görmekteyiz ve zayıftır. Hoşafçı'nın imam saydığı Kenserî'den, Hoşafçı'nın imam saydığı Kevserî'den sirayet eden küstahlıkla Hoşafçı'nın imam saydığı Kevseri'den sirayet eden küstahlıkla şu tenkitçiler diye bahsettiği kimseler de yani tenkitçiler diye kastettiği bizim ilim ehlimizdir, selefimizdir. Tabi bu küstahlık herhalde ona Kevseri'den geçmekte diyor. E, şu tenkitçiler diye bahsettiği kimseler de zikri geçen bu imamlardır. Hangi imamlar? İbn Adi, İbn Yunus, Tara ve İbn Maqura gibi isimler. Onların bu cerhlerinin hadisi hangi mertebeye soktuğu da ilim talebelerine malumdur. Yukarıda ismi geçen ilim ehlimizin yaptığı cerh de hadisin zayıf ve münker olduğu anlaşılmaktadır. Hadisin zayıf ve münker olduğu anlaşılmaktadır. Bütün bu sözler arasında, hoşafçının doğruya muvaffak olduğu tek yer, lüzumsuz, çok bilmişçe uzatmalar yaptığıdır. Ne demişti hoşafçı diyor diye sözün sonunda, yani sözü uzatmaya gerek yok, çok bilmişçe uzatmalar yapmaya gerek yoktur diyor. Bu hadis cumhura göre tabii onun kastından o cumhur kendi kendi kabirperest olan kendi cumhurunu yani Alevi Maliki gibi efendime söyleyeyim eee Kevseri gibi kendi cumhurunu kastediyor Allah alem. Yani bu açıkça ortadadır. Dolayısıyla ee, sözü uzatmaya gerek yoktur diyerek bu konuda gerçekten isabet etmiştir. Çok bilmişliğe de gerek yoktur demektedir. Ancak Allahu alem burada ee, yine bu sözden kasıt yine kendisidir Çünkü bu söz olsa olsa deminden beri Efendim hiçbir ilmi e, ilmi yeterliliği olmayan veya ilmi bir usule sahip olmayan ve gerçekten akıllara durgunluk veren ifadelerle sözü uzattıkça uzattığını ve boşuna söz israfı yaptığını ve bunun nihayetinde de bütün çabaları zat ile tevesül tevessüle delil getirme çabası ve bunu yaparken de bütün delillerini ehl-i sünnetin selefimizin anlayışından farklı bir anlayışla izah etmeye kalkarak ve yalnız kaldığı yerlerde münker ve zayıf hadislere sarıldığını görmekteyiz. Böylelikle aslında çok bilmişçe uzatmalar yapmamak gerektiğini ifade eden hoşafçının aslında çok bilmişçe uzatmalar yaptığını kendisinin bunu yaptığını görmesi gerekir lüzumsuz ve çok bilmişçe uzatmalar yapmaya devam ederek sayfa 172'de diyor ki teferrüt ve garabet mutlak olarak zayıflık sebebi değildir rivayetin her halukarda zayıflığını icat ettirmez teferrüt ve garabet mutlak olarak zayıflık sebebi değildir diyor rivayetin her halukarda zayıflığını icap ettirmez. Cevap verelim. Teferrüt ve garabetin mutlak olarak zayıflık sebebi olduğunu her halukarda zayıf yapacağını söyleyen mi var da hoşafçı bir dünya kelime israfı yapmaktadır? Yani bütün bunları söyledikten sonra selefilerin iddiası olmayan bir sözü Sanki selefilerin iddiası imiş gibi teferrüt ve garabet mutlak olarak zayıflık sebebi değildir demekte rivayetin her halükarda zayıflığını icap ettirmez demektedir. Zaten bunu söyleyen yok ki teferrüt ve garabetin mutlak olarak zayıflık sebebi olduğunu söyleyen kim var? Niçin kelime israfı yapmaktadır hoşafçı? Buradaki teferrüt mutlak mıdır yoksa zayıf olan ravinin tek kalması mıdır? Buradaki teferrüt mutlak mıdır yoksa zayıf olan ravinin tek kalması mıdır? Zayıf ravinin teferrüdü söz birliğiyle rivayetin zayıf olmasını icap ettirmez. Ettirmez mi? Zayıf ravinin teferrüdü söz birliğiyle Rivayetin zayıf olmasını icap ettirmez mi? Sayfa 173'te diyor ki, İbni Abdülber, İbni Abbas'tan, İbni Ebu Şeybe, Cabir'den bu hadisi nakletmiş Deylemi ve Ebu Nahim'de ayrı rivayetlerde bulunmuştur. Netice olarak, başka başka senetlerle rivayet edilen bu hadisler birbirlerini kuvvetlendirmektedir demekte. Tekrar okuyorum bu bölümü. Sayfa 173'te diyor ki o şapçı i̇bn Abdilber, Abdülber, i̇bn Abbas'tan, İbn-i Şeybe, Cabir'den bu hadisi nakletmiş. Deylemi ve Ebu Naim'da ayrı rivayetlerde bulunmuştur. Netice olarak başka başka senetlerle rivayet edilen bu hadisler birbirlerini kuvvetlendirmektedir. İçinde nizaya konu olan dua cümleleri olmayan diğer rivayetlerin farkları izah edilmeden onlar hakkında bu hadis denilmez. Yani ne yapıyor? Hadislerin arasındaki farklılıkları söylemeden söylemeden bunu izah etmeden ve konumuzla alakalı olan duaya o duada geçen cümleleri diğer rivayetlerde diyerek, yani başka yollarla da bunun rivayeti vardır ve birbirini kuvvetlendirir diyerek hiçbir açıklama yapmadan bu hadise işaret etmekte. O rivayetler, o rivayetler, yani demin ismi geçen İbn-i Abdülber, i̇bn Abbas'tan, İbn-i ve Cabir'den o rivayetler olsa olsa Fatıma bintül Esed radiyallahu anh'ın defnedilme hadisesine şahit olup onu kuvvetlendirirler. Yani onun demin yukarıda ismini saydığı o rivayetler Fatıma bintül Esed'in Esed radıyallahu anha'nın defnedilme olayıyla ilgili hadise bu hadiseye şahitlik etme anlamında bir kuvvet kazandırırlar. Yani Fatıma bintül Esed'in radıyallahu anha'nın defin sırasında Allah Aleyhisselatü Vesselam'ın olduğu ve benzeri veya neler olduğuyla ilgili yoksa o fazladan olan veya şaz olan veya akidemize ve ashabın uygulamasında görülmeyen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın başka hiçbir yerde yapmadığı benim ve benden başka enbiyaların yüzüsü suyu hürmetine gibi sözü kuvvetlendirmez. Şu sahtekarların burunları da sürtse söz konusu rivayetler Konumuzun esasını teşkil eden, peygamberinin ve benden önceki enbiyanın hakkı için şeklindeki duaya asla şahit olup onu kuvvetlendiremezler. Yani ne yapıyor? Gerçekten sahtekarlık var arkadaşlar işin içerisinde. Bu bir ilmi sahtekarlıktır, bu bir kastır, subhanallah. Bu şeytanın başka yollara davet etmesidir, başka bir şey değildir. İbn-i Abdülber ve i̇bn Abbas'tan diyor, İbn-i Ebu Şeybe Cabir'den, bu hadisi nakletmiş. Bu hadisten kasıt nedir? Bunu işiten zannederler ki, yani bunu işiten zannederler ki, gerçekten de, efendim demin, ravisi zayıf olan, Rav bin Salah'ın, e, rivayet ettiği bu hadisin dışında, bir de sahih rivayetler var, ve orada geçmekte ki, efendim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Fatıma binti Kays, Fâtıma binti Esed radıyallahu anh'in kabrine uzandığı ve dedi ki peygamberle benim ve benden önceki peygamberlerinin yüzü suyu hürmetine veya onların hatırı için gibi duada bulundu gibi anlarlar. Halbuki onun demin İbn Abdülber İbn Abbas'tan İbn Ebî şey ve Cabir'den dediği hadislerde Deylemi ve Ebû Nuaym'da ayrı rivayetlerde diyerek sözde kendi zayıf görülen, münker görülen bu hadisin başka tarihleri olduğunu ifade etmeye çalışmakta ve onu kuvvetlendirmeye çalışmaktadır. Gerçekten Ali Hoşafçı'nın burnu yerde sürse de Ali Hoşafçı'nın burnu yerde sürse de bu zayıf olarak münker kabul ettiğimiz bu hadisin başka bir başka bir rivayetle peygamberinin ve benden önceki enbiya'nın hakkı için şeklindeki duaya Şahit olacak, destekleyecek başka hiçbir rivayet yoktur. Çırpınışları boşadır. Kimin kimi müdafaa ettiği bile belli olmayan, 254 nolu dipnotta deniliyor ki, deniliyor ki, bazıları hadiste geçen duanın, sadece Heytemi'nin rivayetinde yer alıp, diğer rivayetlerde olmamasını, o böyle yazmış, olmamasını sebep göstererek rivayetin illet içerdiğini iddia etmişlerdir. Bu bir illet kabul edilemez. Zira bu rivayette fazladan gelen ziyade münker ya da garip değildir ki biz onu reddedelim. Şaz demek istiyor herhalde, burada münker veya garip değildir derken gelen fazlalık, gelen ziyade münker ya da garip değildir ki biz onu e, reddedelim demekte. O tabii o heytemi demiş ama bundan kastı heysemi. heysemi. Heysemi değil de heyseminin rivayeti diye bir şey zaten ortada yoktur. Heysemi Taberani'nin rivayetini Taberani'nin rivayetini nakletmektedir. Heyseminin kendi rivayeti yoktur. O Taberani'nin rivayetini nakletmektedir. İkincisi taberaninin rivayetinin zayıf olması sadedinde buradaki duanın Diğer rivayetlerde olmamasını sebep gösteren kimse olmamıştır. Tabarani'nin rivayetinin zayıf olması sadedinde buradaki duanın diğer rivayetlerde olmamasını sebep gösteren kimse olmamıştır. Yani bu verdiği de diğerlerde de kendi kendine konuşmakta birilerinin Tabarani'nin zayıf olan bu rivayetini takviye iddiasıyla Diğer rivayetleri getirmesi üzerine içinde o dua cümlelerinin bulunmadığı bu rivayetlerin tabaran rivayetini takviye edip ona şahit olamayacağı ifade edilmiştir. Yani biz diyoruz ki oradaki geçen şeyde yani sen oradan diyorsun ki orada bu efendime söyleyeyim e, sahihtir başka yolları var diyorsun biz diyoruz ki ne hayır. Orada sizin bu cümlenizi kuvvetlendirecek veya hadiste geçen, o münker hadiste geçen bu fazlalığı kuvvetlendirecek bir rivayet yoktur tabari de demekteyiz. Evet. Üçüncüsü, rivayetin gerçek illetini zaten söylemiştik. Rivayetin gerçek illetini söylemiştik. Konu, bu dipnotta az önce okuduğum dipnotta okuyucuya yansıtıldığı şekilde bile olsaydı ki konu bundan çok uzaktır. Zayıf ravinin yaptığı ziyade değil şahs yine söz birliğiyle münker olurdu. Yani Evet, onun zayıf ravinin ...yaptığı ziyade sebebiyle şaz değil, söz birliğiyle kendisinin zayıf olması sebebiyle münker olurdu. Aynı dipnotta şöyle diyor, üstelik bu hadisin manasında birçok başka rivayetler de vardır. Dikkat ediniz, üstelik bu hadisin manasında, yani hangi hadisin manasında Fatıma binti Esed radiyallahu anh'ın defniyle ilgili hadis e, Rah bin Salah'ın zayıf olan Rahbin e, bin Salah'ın rivayet ettiği e, bu hadisin birçok başka rivayetlerde bu hadisin manasında ey Resulü Aleyhisselatü Vesselam hani e, Nebinin ve benden önceki Nebilerin hatırı için diye sözde sözde bu hadisin manasında birçok başka rivayetlerde vardır demekte. Hadis hafızlarının sahih olduğunda ittifak ettikleri, hadis hafızlarının sahih olduğunda ittifak ettikleri Osman bin Huneyf rivayetinde bilinmektedir demekte. İbni Teimiyen'in El Kelime Tutayib adlı eserinde şu yürüdüğüm yolun hakkı için ifadelerinin geçtiği bir rivayet bulunduğunu Muhammed bin Abdul Vahhab'ın Adab-ül ila salat kitabında zikrettiği birçok rivayette bu lafızlarla dua edildiği görülmektedir. Dikkat ediniz. Şimdi bu çok önemli. Çünkü diyor ki bu hadisin manasında birçok başka rivayetler vardır. Bu bir iddia. Bu bir iddia. Yani ey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem falanın yüzü suyu hürmetine veya falanın hatırı için, benden önceki enbiyanın hakkı için gibi sözde başka bu manada birçok rivayetler vardır diyor. Ve bunlardan birisi, olduğunda, hadis hafızlarının sayı olduğunda ittifak ettikleri ki biz de bunun sahih olduğunu söylemiştik, Osman bin Huneyf rivayetinde bilinmektedir. Yani bundan kasıt ama hadisidir. Bunu da paylaşmıştık. İnşallah cevap vereceğiz. Ve diyor ki İbn-i El-Kelimet-u adlı eserinde şu yürüdüğüm yolun hakkı için. İbn-i demiş ki rahmetullah. Şu yürüdüğüm yolun hakkı için. Demekte. Ve Muhammed bin Abdülvahhab'ın Adab-ül ile Salat kitabında. Yani e, namaza giderken yürüme adabı isimli kitabında zikrettiği birçok rivayette bu lafızlarla dua edildiği görülmektedir. Yani diyor ki siz açınız İbn-i Teymiye efendim e, İbn i Teymiye'nin Kelime-i Tayyip isimli kitabında şunun hakkı için bunun hakkı için diye dua ettiklerini çokça görürsünüz diyor. Muhammed bin Abdülvahhab'ın Adab-ül ile Salat isimli kitabında yine aynı şekilde e, ve birçok rivayette bu lafızlarla dua edildiği görülmektedir demeye getiriyor. Öyle midir? Bakalım. Bu hadisin manasında bu hadisin manasında hani iddia etti ya bu hadisin manasında dedi birçok hadis var dedi, birçok haber var, rivayet var dedi. Bu hadisin manasında değil birçok bir tane bile sahih rivayet henüz getirilebilmiş değildir. Kendisi birçok dedi biz ondan bir tane istedik. Birçok rivayet, sahih rivayet olduğunu söylüyor. Biz bir tane istiyoruz. Bu manada, falanın yüzücü yürmetine diye Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın dua ettiği ile ilgili biz bir tane sahih rivayet istiyoruz. Bir çoğa gerek yok. Bir tane biliyorsunuz bizim hadislere teslimiyet konusu e, konusundaki e, anlayışımızın ne olduğunu, pazarlısız teslim olduğunu, olduğumuzu ahad hadisi akidede delil kabul ettiğimizi ve buna benzer bizim yolumuzun ne olduğu malumdur. O halde biz diyoruz ki ne, bize birçok hadis getirmesine gerek yoktur. Bize bir tek hadis getirse biz bu anlamda gerçekten hemen e, semina diyerek işittik ve itaat ediyoruz diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen göz ve baş üstüne diyerek teslim olur hiçbir pazarlık içerisine girmeyiz. Ancak konu hiç de Hoşafçı'nın dediği gibi değil. Birçok rivayet diyor. Ancak biz bir tane istiyoruz. Öyle bir rivayet getirilebilmiş sahih bir rivayet yoktur. İkincisi buna da delil olarak birçok rivayet var deyip hadis hafiz, hafızlarının sahih olduğunda ittifak ettikleri Osman bin Huneyf rivayeti de bilinmektedir diyor. Osman bin Huneyf rivayetiyle kast edilen ama hadisidir. O'nun ne manaya geldiği, bu hadisin manasında olmaktan çok uzak olduğu elhamdülillah biz bunu beyan ettik buradaki derslerimizde ve bu reddiyenin içerisinde. Yani e, ben şimdi soruyorum. Osman bin Huleyf rivayeti dediği bir amanın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelip Ey Allah Resulü Aleyhisselatü Allah'a dua et de benim gözlerimi iyileştirsin Yani bu kişi ama gözleri görsün istiyor. Allah Azze ve diyor ki Allah'a dua et de gözlerim e, iyileşsin. Allah Azze ve Selam diyor ki istersen bu duruma sabret. İstersen de senin için dua edeyim. O kişi ısrarla diyor ki benim için dua et. Allah Azze ve Selam. Biliyorsunuz ama hadisi diye bunu işledik. Aleyhisselatü Vesselam ona diyor git abdest al diyor. Salih bir amelde bulun. iki rekat namaz bul ve şöyle dua et. Ona duayı öğretiyor. Şimdi lütfen söyler misiniz? Osman bin Huneyf'in rivayeti az önce sizinle paylaştığım ama hadisinin demin ifade edilen Fatıma binti Esed rivayetiyle onun defniyle ilgili geçen o münker hadisle bağlantı kurarak aynı manada olduklarını söylemek mümkün müdür? Çünkü Fatıma binti Esed radıyallahu anh'ın anh defli sırasında sözde aleyhisselatü vesselam dedi ki Nebinin ve benden önceki Nebilerin yüzü suyu hürmetine. Peki Osman bin Honef rivayetinde neydi? Dikkat edin bunların aynı manada olabilmesi için şu olması gerekir. Ama kişi Resulullah Aleyhisselatü yanına gelip ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü e, Allah'a dua et de gözlerimi iyileştirsin dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şunu yapması gerekiyordu. Ya Rabbi benim ve benden önceki enbiyanın hatırı için bunun gözlerini iyi demesi gerekiyordu. Aynı manada olması bu demektir. Dikkat ediniz. Ya da o ama kişinin şunu demesi gerekiyordu. Ya Rabbi e, nebinin ve senden önceki nebilerin yüzü suyu hürmetine ancak ikisi de bunu yapmadılar. Ne yaptılar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duası ile tevessülde bulundu. ama olan kişiyi Allah Resulü ve Vesselam de ona dua etti. O kişi de dua ederek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duası ile tevessülde bulundu. Ve dedi ki Ya Rabbi Aleyhisselatü Vesselam'ın benimle ilgili isteğini geri çevirme. Niye? Dedi ki onu bana şefaatçi kıl beni de ona. Yani Allah'ın izniyle biz bunu o derste anlatmıştık. Dolayısıyla birçok sahih rivayet diyor biz bir tane istedik yok. Osman bin Huneif dedi aynı manada olmadıklarına cevap verdiğimizi söyledik. Ondan sonra dikkat ederseniz Osman bin Affar radiyallahu ile ilgili kıssa onu da tuttular iliştirdiler. Onun da münker olduğunu zaten söyledik. Hani bir adam gelip işte Osman ad yanına geldi. Bir ihtiyacı vardı. Sözde Osman ad onunla ilgilenmedi. Onunla ilgilenmeyince de ona Osman bin Huleyf dedi ki: "Git." dedi. Allah razı ve mesele. O amaya şu, şu duayı öğretmişti. Git sen de öyle dua et. O da gitti öyle dua edince Osman ad onunla ilgilendi gibi. Bunun da münker olduğunu ifade etmiştik. Üçüncüsü tutunmaya çalışılan rivayetin İbn Teymiyye'nin ve İbn Abdülvahhab'ın kitaplarında geçiyor olmasının sözün sahibinin batılına delalet edecek bir tarafı yoktur. İbn Teymiyye'nin ve İbn Abdülvahhab'ın kitaplarında geçiyor olmasının sözün sahibinin batılına delalet edecek bir tarafı yoktur. Söz konusu rivayet zayıftır. 4.'sü. Ravilerinden Atiyye el ki hakkında zayıftır diyen Zehbi İmam Ahmed'in, Nesai'nin ve bir topluluğun onun hakkında zayıf dediklerini aktarmaktadır. Duafada ise zayıf olduğuna icma edildiğini ifade etmektedir. Nevevi, Haysemi ve, Bus ve Busiri de onun zayıf olduğunu söyleyenlerdendir. Tabakatul Mudellisin'de Hafsası zayıftır. Telhisul Habir'de zayıftır diyen İbn Hacer, takribde saduktur, çok hata yapar Şii ve müdellistir demektedir. Bütün bunlar zehir bir duafa, zehir bir itidal, nevevin eskarında, heisemil mecmur zwa'idde, bu sirin müzabihus zucac'de, İbn Hacer'in tabakatul müdellisinde, yine İbn Hacer'in telehisul habirinde, efendim geçmektedir, yine İbn Hacer'in takribinde. Bunlar geçmektedir. Saymadım. Oldukça fazla zayıf olduğuyla ilgili haberler var. Atiyenin ne türden bir müdellis olduğunu i̇bn Hibban şöyle anlatmaktadır. Atiye'nin ne türden bir müdellis olduğunu i̇bn Hibban şöyle e, anlatmaktadır. Atiye, Ebu Said El-Hudri radıyallahu anh'den hadis işitmiştir. Atiye kimden işitmiş? Ebu Said El-Hudri radıyallahu anh'den. Ebu Said vefat edince Ebu Said vefat etti. O vefat edince bu sefer bu atiye gitti meşhur yalancılardan Kelbi ile oturup kalkmaya başladı. Onun kıssa meclislerine katılmaya başladı. Kelbi Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu deyince onları ezberlemeye Kelbi'yi Ebu Said diye künyeleyip ondan rivayet etmeye başlamıştır. Ne yapıyor? Ne zamanki kelbinin ağzından Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu diye bir söz işitse hemen e, bunu e, kelbiyi Ebu Said diye künyeledi. Ondan sonra kendisine bu hadisi sana kim anlattı denildiği zaman da kelbiyi kastederek Ebu Said anlattı. Demekte bunu duyanlar da Ebu Said el-Hudri'yi kastettiğini zannetmektedir. Onunla ihticaj etmek ve hadisini yazmak helal değildir. Bu rivayette, bu rivayette de Atiyye'nin Ebu Said el-Hudri'den yaptığı bir rivayettir. Yani buradan Ebu Said el-Hudri'den kasıt kim? El-Kelbi'dir. Kelbi ile oturup kalkması ve Kelbi'yi Ebu Said diye künyelemesinden ötürü bu rivayette de Atiyye'nin Ebu Sa'id el-Hudri'den yaptığı bir rivayet. Bundan dolayı Hafız İbni Hacer'in anane yapmadığı için tedlisten emin olunduğu vehmi üzerine hadisi hasenlemesine itibar edilmez. Çünkü Atiyye'nin tedlisi işittiğini tasrihle izale olunacak türden değildir. Rivayeti Munziri Nevevi İbn Teymiye ve Elbani zayıflamaktadır rivayeti Müziri Nebevi İbni Teymiye ve Elbani zayıflatmaktadır. Evet bunların Müziri Terkib ve Terkib'de, nevevi Eskarda, İbni Teymiye Mecmul Fetavada, Elbani Sisilek ve hadis ede Daifede zayıflatmaktadır. Beşincisi, hadisteki ifadeyi şu yürüdüğüm yolun hakkı için diye tercüme etmek bilemiyoruz ne türden bir gaflettir. Hatırlayınız demin dedik ki Bununla ilgili dedi mesela Elbani'nin, e, e, pardon İbn-i el Kelimetu ü isimli eserinde şu yürüdüğüm yolun hakkı için dediği demesi. Ancak bunun, bunun, şu yürüdüğüm yolun hakkı için diye tercüme etmek nasıl bir gaflet olsa gerek. Hadisteki memşeye lafzı yürüdüğüm yol değil, Yürüyüşüm demektir. Yürüyüşüm. Yani İbn-i Burada memşaya diyerek yürüyüşünü, kendi yürüyüşünü kastetmesi, yürümem kastetmesi. Ancak o yürüdüğüm yol diye bunu Arapçadan Türkçe'ye çevirmesi nasıl bir gaflet olsa gerek. Nasıl bir fark var? Sahih bile olsa ki değildir şu yürüyüşüm hakkı için demek olur ki, bu yürüyüş namaza giden kimsenin yaptığı bir salih ameldir. Zaten de bunun böyle söylediğine dair sahih değildir. Demin yukarıda Kelbi'den yapılan rivayeti, Atiye'nin Kelbi'den tabi ee, diye getirdiğimiz ve zayıflattığımız. Ancak buna rağmen, buna rağmen şu yürüyüşüm hakkı için demek olur ki eğer bu memşe'yi yürüyüşüm diye tercüme edildiği zaman şu yürüyüşüm hakkı için demek olur ki bu yürüyüş namaza giden kimsenin yaptığı bir salih ameldir. Salih amelle tevessülde ittifakla caizdir. Salih amelle tevessül ittifakla caizdir. Bu salih amelin hakkı kendiliğinden değilse de Allah öyle vaat ettiği için karşılığının verilmesidir. Bu salih amelin hakkı kendiliğinden değilse de Allah öyle vaat ettiği için karşılığının verilmesidir. Yani ya Rabbi sen biliyoruz ki biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mesela mescide giderken yaptığı dualarda da önümüze çıkar. Ki sahih olmadığını söyledik ancak diyelim ki böyle olsa bile buradan kasıt yürüyüşüm hakkı için. Yani işte bu salih amelimden ötürü sen razı isen manasında ve buna karşılık vereceğin mükafattan ötürü bundan rızası kast edilerek o salih amelle tevesül etmek caiz olurdu. Dolayısıyla burada Arapçayı doğru tercüme etmediği gibi zaten zayıf bir e, rivayeti de işte birçok rivayet var diyerek sahih gibi göstermeye çalışmasıdır. Yoksa üzerinde yürünen yolun Allah'a karşı ne türden bir hakkı olabilir ki? Efele Nasıl aklediyorsunuz? Aynı Rabbimiz Subhanehu Wa Taala'nın Bakara 44'te söylediği gibi söylüyoruz ve soruyoruz. Efele <gülüyor> ta'kilû. Nasıl aklediyorsunuz? Üçüncüsü. Üçüncüsü. Sayfa 173'te diyor ki, Sayfa 173'te diyor ki, Burada dikkat edilmesi gereken bir şey daha var. Bu ve diğer rivayetlerde, Peygamberimizin Allah'a tevessül ettiği peygamberlerin hepsi vefat etmiştir. Dikkat ediyor musunuz? Burada dikkat edilmesi gereken bir şey daha var. Bu ve diğer rivayetlerde, Peygamberimizin Allah'a tevessül ettiği gibi, tevessül ettiği peygamberlerin hepsi vefat etmişlerdir. Sanki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sürekli vefat etmiş peygamberlerle tevessülde bulunuyormuş gibi bir imaj var. Görüyor musunuz? Ortaya koyduğu tabloyu görüyor musunuz? Sanki bunu ispat etmiş de, sanki bununla ilgili bir hüccet, bir delil varmış gibi, Kur'an ve sünnette yeri varmış gibi bir ifadeyle. Ee, diyor ki, peygamberimizin Allah'a tevessül ettiği peygamberlerin hepsi vefat etmiştir bu rivayetin ortaya koyduğuna göre onun hakkı için ya da hak ehlinden olan kimseler hürmetine diyerek dua etmek caizdir. Dikkat edin. Bu rivayetin ortaya koyduğuna göre hangi rivayetin ortaya koyduğuna göre Fatıma binti Esed radiyallahu anh defniyle ilgili geçen rivayette o münker rivayette aleyhi ve sellem'in kabrin içine uzanarak e, nebinin ve benden önceki nebilerin hatırı için dediği örnek o münker rivayete göre kendisi diyor ki bu rivayetin ortaya koyduğuna göre onun hakkı için ya da halk ehlinden olan kimseler hürmetine diyerek dua etmek caiz imiş. Üstelik bu zatların vefat etmiş olmaları onlarla tevessül edilmesine mani değildir demekte. Nerede? Selefiler ve tasavvufçuların görüşleri isimli kitabının 173. sayfasında Acabat. diyoruz ki bu rivayet münkerdir ve dolayısıyla delaleti kabul edilemez bir kere bu ispat edilmemiş bu münkerdir sen nasıl olur Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a iftira ediyorsun ayrıca o şafçının sahtekarlık yaparak işaret ettiği diğer rivayetlerde münakaşaya mevzu olan dua cümleleri yoktur. Diğer rivayetlerde bu cümleler yoktur. Sahih olan rivayetlerde bu cümleler olmadığı halde yani Nebi'nin ve benden önceki Nebi'nin hatırı için cümleleri sahih rivayetlerde yok. Ama varmış gibi göstermeye çalışmaktadır bir sahtekarlıkla. Bu birincisi ikinci olarak münker olan bu rivayetin ortaya koyduğu şey sadece peygamberlerin hakkı için denilerek dua edilebileceğidir. Hayde diyelim ki bu münker rivayet hayde diyelim senin dediğin gibi olsun hoşafçı hayde senin dediğin gibi olsun. Bu rivayetten anlaşılan peygamberlerin hakkı için diyerek dua edilmesinin caiz olduğunu gösterir. Peki sen nereden çıkardın hak ehlinden kimselerle vefat etmiş diğer zatları? Hangi vecihten enbiya ile bir tutuyorsun? Öyle ya, hatırlayınız ne demişti o şafçı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın diyor, kendisiyle tevessül ettiği bütün enbiyalar vefat etmiştir. O halde diyor, bu hadisin ortaya koyduğu delile göre diyor, onun hakkı için ya da hak ehlinden olan kimseler hürmetine. Hak ehlinden olan. Yani burada kastı ne? Burada kastı biraz da kendi putlarına davet etmek. Dikkat ediyor musunuz? Yani demiyor bu hadisten anlaşıldığına göre Enbiya'nın, enbiyanın yüzü suyu hürmetine veya Enbiya'nın hakkı için istemek anlaşılmakta. Bununla beraber bir de salih zatları sayıyor. Kendi kastına göre. E Türkiye'de de olsun canım 3 5 tane 10 tane 100 tane efendim kendisine uğranılan, kendisinden istenilen, kendisine sığınılan puthaneler ve efendime söyleyeyim falan cezat filan cezat bunların yüceltilmesi Tabi bunlar da bu işten nasibini alsınlar diye işte sözde kendisinin haber verdiği bu münker hadisi delil olarak görmekte ve diyor şunu anlamaktayız. Demek ki diyor enbiyanın ve ee, hak elinden olan kimselerin hürmetine diyerek dua etmek caizdir demekte. allah var Sen nereden geldin? Yani sen nasıl olur da böyle bir anlam çıkardın ve bununla beraber vefat etmiş olan zatlarla enbiyayı hangi vecihten bir tuttun? Zaten münker olan delilinizden bir de münker hatta fasit ve batıl bir kıyas yapıyor enbiyaya enbiyadan başkalarını masumlarla günahkarları cennette olduğu kesin olanlarla yani cennette olduğu kesin olan kim? enbiyalarla e, masum olan kim? enbiya enbiyayla yani masum olan, günahsız olan cennette olduğu kesin olan enbiyayla günahkarları cennette olduğu kesin bilinmeyen hatta e, günahkarları hatta e, akıbetinin ne olduğu belli olmayanları birbirine mukayese ediyorsunuz. Neyiz, neyiniz var? Efele <Sessizlik> tahkimun nasıl hükmediyorsunuz diye söylüyor. Akıllara durgunluk veren bu savunmanın, efendim bu sapıklığın, bu sapkınlığın ne olduğunu gözler önüne koyarak burada dersimizi noktalıyoruz inşallah. Ee, Fatıma binti Esed radiyallahu anh'ın defniyle ilgili rivayeti paylaştık ve onun etrafında döndük. Bununla ilgili... Ee, bu hadisin münker olduğunu sebeplerini her yönüyle ortaya koyduk. İnşallah bundan sonraki e, dersimizde bundan sonraki dersimizde Melik Eddar dar kıssasını inşallah paylaşacağız. Allah Azze ve celle dersleri bereketli kılsın. Allah Azze ve celle bizlere istikamet versin. Allah hepinizden razı olsun ve hadihi vallahu alem ve sallallahu ala nebiyina Muhammedin ve ala Muhammed. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر